Arşa Değercesine Kıyamım Yarab sana, Yalnız Sana Baş eğip Ettiğim Rükû Sana, Kayaya iz Açarca Karış Karış Arzını, Topraklara Yüz Sürüp Vardığım Secde Sana. Dağı Taşı Dolaşıp Ettiğim Davet Sana, Dilim dönercesine yaptığım tebliğ sana, İsmini sayıplayıp zikrederken adını, Öğrendiğim en güzel temiz sıfatlar sana. Çektiğim her eziyet meşakkatlerim sana, Baş koyduğum o yolun kutlu savaşı sana, Çarpışırken Alice, Hüseyince baş verip, Verdiğimiz bunca kan, ölümüm yalnız sana. Aldığım her nefesim çırpınır kalbim sana. Varlığımın gayesi hayatım yalnız sana. Tekrar tekrar dirilip dünyalara gelişim, Küfrün zilleti için yaşamam ancak sana. Yaptığım her amelim ibadetlerim sana. El açıp yakarışım, ümit bağladım sana. Yardımı senden bekler, vermen için zaferi. Deryaları dolduran kanlı gözyaşım sana. Bu karanlık asırda tekrar doğuşum sana. Bunca kahramanların verdiği başlar sana. Küfrü silip cihanda inşa için Dinini Hizbullahi itler etmişler yemin sana. Bulmuş iken yolunu en güzel aşklar sana. Şehadet nasibeyle budur dileğim sana. Nurunun etrafında pervaneler misali sevginle dolup taşıp kurban olayım sana.